Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen... ...ben gideyim. <gülüyor> gideyim de nereye? Galiba... ...galiba yaşlanmamalı insan. Suç... ...suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi...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 ...nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani... ...hatırlar mısın... ...bir mecal kalırcasına güldüğünü... ...şimdi ise bak... ...yüreğimiz bir mecal... Daha başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi... ...ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem... ...ya bir ölüm anı çığlığıyla... sahip ...sahi ben ölürsem ağlar mısın... ...bana... ...bana hiç sorma... ...düşünmek bile acıtıyor içimi...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 damız arttık iki yabancıyız yine de seni çok seviyorum eş senden vazgeçemiyorum